Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillahi ve ba'd Peki Babu salatil meriz Efendim hasta namazı Tabi İslam Yani kulluğu kaldırmıyor Niye kaldırmıyor Dünyaya kulluk yapmak için geldik Allah Teala'ya kul olmak için buradayız Dolayısıyla Allah Teala'ya kul olmak için buradayız Hayatımızın sonuna kadar devam edecek kulluk. Ve a'budu rabbeke hatta ya'tiyakal yakin. Ne diyor İbn Sina bu ayetle alakalı? Eşkuruk. Allah razı olsun. Ve a'budu rabbeke hatta ya'tiyakal Ne diyor Burak kardeşim? Diyor ki buradaki yakin yani size hikmet gelince derin bir anlayışa sahip olduğunuzda Artık ibadet sizden düşer. O ana kadar ibadet edin. Wa'budu rabbeke hatta ya'tiyakel yakin. Yani filozofa, hikmet sahibine namaz farz değil diyorlar. Wa'budu rabbeke hatta ekel yakin. Oradaki nedir? ölüm. Kulluk ölümme kadar. Ölüm gelene kadar devam edecek. Yani makama, mevkiye, rütbeye vesaireye sahip olana kadar değil, ölene kadar kulluk var. Çünkü وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi kendine kul olalım diye. Yani bunun için dünyaya geldik. Vazifeyi asliyemiz bu. Nafaka, temin etmek. Onlar talih görev. Asıl görev hangisi? Kulluk. Efendim hasta namazı. Hastayken de namazları kılıyoruz. Hastayken de namazları eda ediyoruz. İmran bin Hüseyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya da ona buyuruyorlar işte salli kaimen ayakta kıl feillem tesladi eğer gücün yetmiyorsa o zaman fekaiden oturarak e, kıl feillem tesladi eğer oturmaya da gücün yetmiyorsa faale cembik o zaman yan üzere kılacaksın ya da faale cembik ya da yan üzere namaz kıl buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yani ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. İşte sırt üstü, e, sırtımızı üzerine, yüzümüz kıbleye karşı, ayaklarımızı kırıyoruz. O halde namazlarımızı eda ediyoruz, yerine getiriyoruz. Peki, başımızla da ima edemiyorsak, kaşımızla yapabilir miyiz? Ebu Hanife'ye göre düşer. Yani çünkü biz burada nas yoksa, nasın olmadığı yerde yani bu alanlarda iştahat yapamayız. E, fakat Zü, İmam Züfer'e göre, İmam Şafiiye göre kaşıyla yapar. Eğer kaşıyla yapamıyorsa gözüyle yapar. Gözüyle yapamıyorsa neyle yapar? Kalbiyle yapar. Ama Ebu Hanife'ye göre, mezhebin görüşüne göre artık birisi başıyla rükû secdeyi yapamıyorsa, yani eğmiyorsa bu kişi başını e, baş artık devrede, devrede değilse, bu kişi efendi neyle yapar? Kaşıyla yapar veya e, gözüyle yapar sonra kalbiyle yapar diyoruz. Peki, evet yani Müslümanların hücreliklerde ayakta durduğu yerde biz de elimizde kitap ayakta dursak çok değil değil mi? Çok mu? Aciz olanlar oturabilirler. aziyeti olanlar Allah Teala aciz olanlara zaten ruhsatları veriyor. Ama en azından böyle ara sıra bu hallere, Müslümanların hallerine niyet edip de yapmak lazım. Evet, peki babu salatil salat meriz. Nasıl onlar mahzunken bizim de mahzun olmamız gerekiyor? Böyle bir takım ameliyelerler de yaşamak lazım mı? Ne diyorsun azizim? Ya. Ha? Yaşayalım. Peki... Eğer aciz ise kıyamı veya kafa ziyade marazı salla qaiden yerka ve yesudu Efendim, eğer aciz ise kıyamdan aciz. Ayakta duramıyor. Ou khafe ziyade marazı ya da hasta ama ayakta çok kalırsa hastalığın artmasından endişe ediyor. Salla qaiden. O zaman oturur oturarak namaz kılar oturduğu yerde rükû ve secdesini yapar fakat eğer tahrime bile olsa tahrime yani Allahu Ekber ayakta tahrimeyi alabiliyorsak ayakta tahrimeyi alıyoruz Allahu Ekber diyoruz veya bir parça durabiliyorsak ne kadar durabiliyorsak ayakta başlıyoruz ondan sonra oturuyoruz peki yani ayakta artık aciz duramıyor rükû secdeyi oturur oturarak yapar av mumian in ajaza anhuma adı ruku secdeyi oturarak da yapamıyorsa bu durumda sırt üstü yatar imâ eder in ajaza anhuma an ayi şeyin an ruku'i ve sujud ruku ve secdeyi yapmaktan da acizse imâ eder o in ajaza lil kuudi awma şimdi ev mumian en ajaza anhuma efem önce şöyle diyoruz salla qa'iden yerka'u ev yesudu oturduğu yerde ruku ve secde yapar ev mu'en in hacaza eğer ruku secde yapamıyorsa o zaman ima eder oturduğu yerde ima eder ve in hacaza al eğer oturup da ima edemiyorsa bu kişi o zaman ev mustalqiyan sırt üstü yatar sırt üstü yattığı yerde Başıyla ima eder. Başıyla ima edecek. Yani ayaktayız, ayakta kılıyoruz. Rükû secdeyi normal yapıyoruz. Peki ayakta duramıyoruz, oturuyoruz. Oturduğumuz yerde rükû seyde yapıyoruz. Oturduğumuz yerde rükû seyde yapamıyorsak ne yapıyoruz? Ee, oturuyoruz yine ima ediyoruz. Başımızla ima ediyoruz. Eğer oturduğumuz yerde de imayı yapamıyorsak o zaman yatıyoruz sırt üstü. Yattığımız yerde imayı yapıyoruz. Peki. Ve in aceze anil ku'udi ev ma'a mustelqiyen ev ala cembih ya sırt üstü ima yapar ya da yan tarafına ima yapar. Sırt üstü artık altına sırtına bir yastık koyar. Yastık orada olur. Yastık biraz başını kaldırır. Yüzü kıbleye doğru gelir. Ayaklarını çeker. O halde ima eder. Ev ala cembih ya da yan tarafa yatar, yüzü kıbleye karşı gelir. Burada hadis-i şerifi almış, Efendimiz Aleyhisselam'ın İmran bin Hüseyin'e söylediği, Salli kaimen, ayakta kıl, feillem tesla di'i eğer gücün yetmiyorsa o zaman oturarak kıl, feillem tesla di'i feala cembik, feala cembik'in rivayeti de var, feala cembik yan tarafın üzere kıl buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yani teklifi malayı yutak yok. Herkese Cenabı Gücü nispetinde ibadetle sorumlu kılıyor. La yukellifullahu nefsen illa usaha. Şimdi şöyle. Eğer birisinden ruku ve secde düşüyorsa bu adam ne yapar? Evla olan oturup da namazın kılmasıdır. Yani ayakta o zaman kılmayacak, oturacak. Neden? Çünkü Kıyamın neticesi secdedir. Secde ibadette tazimin en son noktaya ulaştığı yerdir. Eğer bir adamdan yani secdeyi yapamıyorsa oturacak, hepsini oturarak yapacak. Oturacak evla olanı budur yani. Çünkü kıyam sebeptir, secde neticedir. Secde düşüyorsa oturur, oturduğu yerde ruku ve secdesini yapar. Efendim önce oturacak tabii. Yerde oturacak. Yerde oturmayan birisinin sandalyede oturup namaz kılması haramdır. Hatta namazı caiz de olmaz. Yani yerde oturabilen birisinin sandalyede oturup namaz kılması caiz olmaz. Ama eğer yerde oturamıyorsa, yerdeki oturma şekillerini yapamıyorsa o zaman yecli su kema yaşa dilediği gibi oturur. Yani adamın ayaklarında platin var. E, kalkamıyor. Ya da yere oturamıyor. E, bu adama mutlaka oturacaksın diyemeyiz. Yani bütün bunlar neden var? Kişi ölene kadar ibadetle olan irtibatını devam ettirsin. Eğer adama siz o halde yere oturamazsınız diyorsanız e, burada ne diyordu? Ziyadetel <gülüyor> meradî yani in acez anil kıyâmi ev kâfe ziyadetel marad. Hastalığın ziyadeleşmesinden korkuyor. Yani adama doktor dediyse, Müslüman bir doktor, eğer yerde oturup namaz kılarsa, yerden kalkarken, otururken o platinler yerinden oynayabilir. Yani sakatlık, kalıcı bir sakatlık oluşabilir diyorsa, bu durumda adam oturur, oturduğu yerde sandalyesini kılar. Ama yere oturabiliyorsa kesinlikle sandalye cahiz olmaz. Tamam. Peki Mısır'da böyle şeyler koymuşlar, oturaklar koymuşlar dışarlarda banklar olduğu gibi İmam Şafi'nin camisi var. İmam Şafi'nin kabrinin olduğu cami. Baktım böyle oturaklar var. Başka camilerde de vardı. Koymuşlar. Orada o halde namaz kılıyorlar. İmam Şafi'nin kabri Karafe mezarlığında. İmam Kevseri de orada. Büyük bir mezarlık. Belki bir milyon, yani çok büyük bir yer, çok büyük bir mezarlık. Onun içinde Müslümanlar yaşıyor. Hani dediler ya işte Abdullahlar, Afganiler, Reşit Rıza'lar efendim modernite batıya uymak insanları kurtaracak müreffeh bir dünya biz vaat ediyoruz onlara. Şu e, İslam yani ulemanı anlattığı İslam'dan kurtulun dediler. 150 yıldır Mısır onları dinliyor onların idaresinde. Tahrir meydanı var Hemen arkaya doğru giriyorsunuz Çöplüklerde yaşayan binlerce insan var Karafe mezarlığında Mezarların arasında çadır gibi Veya küçük barakalarda yaşayan Binlerce Müslüman var Toz toprak içinde oradan çocuk kalkıp Okula gidiyor o halde Mezarlıkta yaşıyorlar yani Yani adamlar Allah'ın kitabından uzaklaşan Bir topluma saadet gelir mi kardeşim Bir buçuk asırdır bu toplumda Ulema mı konuşuyor hala konuşurken ulemayı tenkit ediyorlar diyorlar ki onlar gelenekçi onlar şuna bağlandılar buna bağlandılar alem-i İslam'ı bu hale getirdiler 100 yıldır Türkiye'de medrese var mı kardeşim? Ha? nereden çıkıyor hocalar? ilahiyatlardan çıkıyorlar oradan mezun oluyorlar peki bunlar yani iyi hocalarımızı istisna ediyorum tabi hayatın sorunlarıyla alakalı ne kadar konuşuyorlar? ne bahsediyorlar? akademik hikaye ediyor adam yok halka gitti de Konuşmuş da halkın seviyesine inememiş. Ya senin üç tane bildiğin konu var. Bir yüksek lisans tezim var. Bir doktora tezim var. Bir doçentlik tezim var. Başka bir şey bilmiyorsun ki. Gidiyorsun adama doktora tezini anlatıyorsun. Konferansa bin kişi geliyor. Sonuna doğru yüz kişi kalıyor. Niye? Çünkü sen bu ümmetin sorunlarıyla alakadar olmadın kardeşim. Ala Rahman, gadamer takıldın peşine. Gidiyorsun nereye? O ömrünü zaten bir yalana adamıştı, mahkum etmişti. Sen de ona mahkum oldun, gidiyorsun. İla cehenneme zumara Peki, yani iyileri tabii ki tenzih ediyoruz. Yani bizim hocalarımız var. Yani onlara itiramımız her zaman var. Bu sözlerin mahalli bellidir. O mahalline de o sözler gitsin, gidecek, gitsin diye söylüyoruz. Ya yani bu din. Onların tasarrufundan babanızın malı mı bu dünya? İmam Hatip'ten öğrenci geliyor kardeşim. Hiçbir meseleden haberi yok. Anlatıyorsun ona. Gel de anlat bakalım bir ilim ortamında. Orada konuş. Orada konuşun. İlmi meclislerde konuşun. Ulemanın olduğu yerde konuşun. Niye? Orada konuşuyorsun. Orada herkes konuşuyor tabii. Yani İmam Hatip'ten zavallı geldi. Kim etkili konuşuyorsa bakıyorsun ki öğrenci onun tarafına gidiyor. Yani kendi meclislerine istemezler, almazlar. Gidin onların yanına, sizden daha ehli Sünnet'e mütemessiktir onlar. Biliyorlar çünkü. O gücünü biliyor da orada talebenin yanında konuşuyorlar öyle. Bir tane vardı bizim, derdi ki bana ben öğrenciyken, ''İhsan'cığım bu meseleleri sınıfta konuşma, gel odama odamda konuşalım.'' ''Ya millete burada konuşuyorsun, burada konuşmak lazım bunu.'' Yani ben sen dersten çıktıktan sonra ey işte arkadaşlar yani mesele aslında şöyledir desem kim dinle? Yani ilmim varsa ben bir talebeyim orada. De ki işte şu şu şu ayet-kerimelere istidlal ederek senin e, bu ifadenin hükümsüz olduğunu beyan ediyorum de ortaya koy kardeşim. Değil mi nahnu abna addelil nemilu haysu yemil. In kunta naqilan eğer bir şeyi naklediyorsan sahatini ortaya koyacaksın. Evvıdda ayen feddeliğir. İddia ediyorsan delil getireceksin. Bu kadar basit. Peki, fiin rafa ila rasehi şeyen yessudu aleyhi. Efendim başına bir şey kaldırıyor böyle. Şeyen yessudu aleyhi üzerine secde ediyor. in kafada rasehu caze ve illallah. Şimdi efendimiz bir hastaya gidiyor. Hasta başına bir şeyi kaldırıyor, üzerine secde ediyor. Allah Resulü alıyor onu. Olmaz. Yani başınıza bir şeyi kaldırıp başınıza o şeyi koyarsanız böyle bir secde, böyle bir ima olmaz. Nasıl olur? Bir şeyi böyle kaldırmış olabilirsiniz, ama siz yine ima edeceksiniz. Ona doğru eğileceksiniz. Fein rafa ila rasihi en bir şey kaldırıyor başına doğru. يَسُّدُ Aleyhi Üzerine secde etmek için kaldırıyor. Ya da secde edeceği bir şeyi kaldırıyor. اِنْ خَفَضَ Başını eğerse caize caiz olur. Eğer böyle yapmıyorsa ve illa la başını eğmiyor sadece o şeyi kaldırıyor böyle. Bununla ima olmaz. İma olması için mutlaka başın hareket etmesi gerekir. Feyne aciz an-ruku'i ve sucudi ve qadara al-qiyami aw ma qa'iden. İşte sizin kardeşimiz sorduğu soru. Adam ruku ve secdeden aciz. Ruku ve secdeyi yapmıyor. Şimdi ifhamda derste arkadaşlar böyle soru biraz zor sorulur. Şöyle zor sorulur. Çünkü dersi talebe okur. Hem her gün sınav yapılır yani. Bir anlamda her gün sınav vardır. Nasıl sınav var? E, dört tane ders okuyorsa her dersi mutlaka hazırlaması gerekiyor ki derste okuyacak. İki, çok kolay da soru soramaz. Yani konunun eğer sonraki fasıllarında o gelecekse eğer soru sorduysa orayı okumadığı anlaşılır. Değil mi? Okumayı, okumadığı anlaşılır. <gülüyor> Şimdi mutala Etmediği anlaşıldı. Bazı böyle zeki talebe de şöyle yapar. Mutala etmediği yere geldiği zaman orada hocaya bir soru sorar. Eğer sınıfta böyle genel bir durum varsa böyle e, zincirleme sorular gelir böyle. E, o ona oradan oraya gider. Tabi hoca orada meseleye müdahil olmalı. Demeli ki evet şu mesaili bir bitirelim. Ondan sonra soruları alalım demeli. Yani ders okuturken bu tür şeylerle karşılaştığınız zaman ona göre duruşunuzu, gardınızı alırsınız. Peki, am burada sekiz saat ders var diye düşer mi bizden diyorsunuz mutala etmek? Mutala düşmez. Sekiz saate kaç saat var? On iki saat var değil mi? Sekiz saat e, mutala ders varsa... 12 saat var. İşte bir saatini yemeğe çıkarın, bir saatini ibadeti çıkarın. Geriye ne kadar kalıyor? 10 saat. 10 saat de kafi. Peki Fe'in aciz ani ruku'i ve secudi buradayız değil mi? Eğer ruku ve secdeden aciz olursa, kadar al kıyam ama kıyama kadir, kıyam yapabiliyor. Evma oturduğu yerde ima yapar. Neden? Çünkü secde netice, kıyam sebep. Kıyam düşerse bu adamdan, yani secde düşerse bu adamdan kıyam da düşüyor kardeşim. فَاِنْ اَجَزَ عَنِ الْا۪يمَاءِ بِرَأْسِهِ اَخْهَرَ salate Eğer başıyla da ima yapamıyorsa, o zaman namazı tehir eder. Namazı kazaya bırakır. Neden kazaya bırakıyor? Çünkü rivayet böyle. En son başla. İma yapılır Ama İmam Züfer'e göre Kaşıyla olmadı Gözüyle olmadı Kalbiyle de ima ederdi Vela şafiye göre de Vela yumi'u bi'ayneyhi Gözleriyle ima yapamaz Vela bi kalbihi kalbiyle Vela bi'hacibeyhi Kaşlarıyla hacibeyhi Kaşlarıyla da ima yapamaz işte orada Z var Bir de F var onlar, İmam Züfel, İmam Şafi'nin burada muhalefeti var. وَلَوْ صَلَّا بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ عَجَزَى فَهُوَ كَالْعَجْزِ قَبْلَ الشُّرُّعُ Efendim, وَلَوْ صَلَّا بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا Namazın bir kısmını ayakta kıldı. ثُمَّ عَجَزَى Sonra aciz oldu. Artık ayakları taşımıyor bu adamı. Başladı böyle ayakta kılmaya. Sonra otursa bu adam, olur mu olur. Neden? Kaide neydi? لَا يُبْنَا الْقَوِيُّ عَلَى Güçlü olan, zayıf olan üzerine bina edilmez. Peki burada zayıf olan hangisi? Oturmak. Güçlü olan ayakta olmak. Zayıf olan oturmak da onu ne üzerine bina etti? Güçlü olan ayakta kırılma üzerine bina etti. Dolayısıyla kaideye kıyasa uyuyor yani. وَلَوْ salla بَعْضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا Sımmı sonra aciz kaldı, oturdu. فَوَّكَ الْعَزِّ قَبْلَ الشُّرُوا Yani, قَبْلَ الشُّرُوا'i başlamadan önce. Başlamadan önce aciz kalan gibidir. Nasıl başlamadan önce aciz olan birisi oturup da namazı kılabiliyorsa, ayakta başlayıp da, ayaklar artık beni taşımıyor deyip oturan kişi de, aynı o başta aciz kalan gibidir, oturabilir, yani sonra devamını bu şekilde oturarak kılar. Fakat velav şara'a mi'an thumma sucudi istiqbale. mi'an. Adam e, ima ile namaza başladı. Oturduğu yerde ima yapıyordu. Sonra thumma qadara ale ruku'. Namazın içinde ayaklarına bir derman geldi. Bu ayaklar beni taşır dedi ayağa kalktı. Ayağa kalkıp namaza devam edebilir mi? Edemez Neden? Baştaki ima idi. İma zayıf olduğundan dolayı ima zayıf olduğundan dolayı ima üzerine kıyam bina edilmez. Yani ayakta namaz kılma bina edilmez. Kıyasımız neydi? Kuralımız Layubnel, kaviyu a dahi, güçlü zayıf üzerine bina edilmez. Burada namaza zayıf bir halde başlamıştı. O imay idi. Güçlü olan ayakta kılmaktı. Dolayısıyla ayakta kılmayı zayıf üzerine bina edemiyor. İstekle demek baştan başlar. Namaza yeni baştan başlıyor. O men junna au ugmi alayhi 5 salavatin Bu igma bunlar meşgul gelir demiştik. Neden? Avarız-ı semaviyeydi bunlar değil mi? avarız semaviydi semaviyeydi. Efendim dolayısıyla birisi deli olsa, اَوْ اُغْمِي ya da bayısı adam ve bu adam bu halde خَمْسَ سَلَوَاتٍ اُغْمِي عَلَيْهِ خَمْسَ سَلَوَاتٍ beş vakit namaz bu halde geçse Onları kaza eder. Beş vakite kadar. Yani bir günlük ibadeti kaza eder. Artık bu kestete girmemiştir. Tekrara girmemiştir. Fakat altıncı vakitte kazaya kalsa, baygınlığı hala devam ediyorsa bu adamın delili devam ediyorsa o zaman namazlar bundan düşer. Bu kişiden namazlar düşer. وَلَا يَقْضِي اَكْسَرَ yani Beşten fazlası kazaya kaldıysa bunları kazağa Yapmıyor diyoruz. Bu salatul meryiz.